ler Doğan ile İnsan Insana programına hoş geldiniz. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Çocuklar büyüyor, genç oluyor. Onun için diyoruz ki gençler bir toplumun geleceğidir. Ben diyorum ki sokağa çıksam ve vatandaşlarımıza bu sözleri söylesem doğru mu değil mi desem doğru abi çok doğru derler. Kadını da erkeğe de bunu söyler. Peki bu önemli sözler hakikaten hayatımızda yaşıyor mu? Birçok kişi bana diyebilir ki. Tabii yaşıyor. Hangi toplumun çocuk bayramı var? Bizde var. Hangi toplumun gençlik bayramı var? Bizde var. Evet. Demek ki bizler çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veren bir toplumuz. Evet. Ama gerçek bu mu? Yani... Biz gerçekten çocuklarımıza ve gençlerimize şimdi söylediğim türden bunlar toplumun geleceğidir, göz bebeğimizdir, dikkat edelim şeklinde bir bilinçle yaklaşıyor muyuz? İşte bugünkü konumuz bu. Bunu el alacağız. Bugün özel bir konuğum var. Yankı Yazgan. Yankıcığım hoş geldin. Hoş bulduk Tanrım Bey. Değerli izleyenler. Yankı Yazgan benim için özel bir insan ve ben kendisini çok seviyorum ve çok takdir ediyorum. Benim ülkemin önemli bir değeri olarak görüyor ve üzerine titriyorum. Neden böyle düşünüyorum? Program boyunca tahmin ediyorum siz de anlayacaksınız. Burada bugün yine gençlerimiz var, diler yüzlü gençlerimiz var. Hoş geldiniz. Evet ve değerli izleyenlerimiz biz sokağa çıktık. Bütün bilgeliklerin kaynağı olan vatandaşlarımıza bir soru sorduk. Şimdi Yankıcım, bu sorumuzu ve verdikleri cevapları bir görelim. Evet. Ondan sonra üzerine konuşalım. Evet izleyelim. Ergenlik çağındaki gençlerin aileleriyle ilişkilerinde biraz öfkeli ve sinirli olduklarını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Peki sizce bu neden böyle oluyor? Ya gençliğin vermiş olduğu bir şeydir yani bu normaldir bence. Aile bence çok üstüne gitmemesi lazım. Evet. Peki sizce bu neden böyle oluyor? Yani gençleri, e, ailelerin gençlerini güvensizliğinden dolayıdır. Evet. Peki sizce bu neden böyle oluyor? E, yeni nesil olduğu için herhalde. <gülüyor> çok asabiler. Düşünüyorum evet. Peki sizce bu neden böyle oluyor? E, e, şu anda hani... Bilmiyorum ben nasıl olduğunu hani şu anda gençliğe ailelerine karşı çok şey yani gerçekten. Benim de kendi çocuklarım var. Hani bir şey söylemiyorsun şey hani eski hani eski gençliğe nazlarına, şimdiki genç kalsın da alakalı fark var. Neden sizce? Ee, şey zamandan dolayı mı oluyor? Artık şimdiki diyor hani bir şey söylediğin zaman diyor hani zaman böyle diyor. Bir şey diyemiyorsun. Fazla içine gittiğin zaman bu sefer daha çok karşılaşıyorsun yani. Mesela yani iki çocuğum var. Fazla yapamıyoruz bir arkadaş gibi olmak zorunda kalıyorsun. Yani. Evet. Şimdi değerli izleyenler şunu farkındayız. Bir kere herkes gözlemde hem fikir. Evet bir sinirlik bir öfke durumu var. Neden dediğimiz zamanda değişik yorumlar oluyor. Ama bir de şu ortaya çıkıyor ki eskiye bir özlem var. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama eskisi gibi değil ve. Beyefendinin söylediği arkadaş olmak zorunda kalıyoruz diyor. Yani beni doğal olarak bıraksalar öyle bir şey aklımın ucuna gelmez. Zorunda kalıyorum şeklinde bir tavır içerisinde oluyor. Şimdi ben yeniden hoş geldin Yankı'cığım. Hoş bulduk. Evet. Böyle bir durum. Ee, ne diyorsun bu? Yani, yani sizin dikkat, et, dikkat çektiğiniz şey var. Bu eskiye özlem deyince hani eskiden böyle değildi şimdi böyle olduk. Bu ne kadar geçerli bilmiyorum. Çünkü 16. 17. yüzyılda yazılmış e, kitaplara da baktığınızda işte Montaigne'in denemeleri vesaire gibi. Orada da eskisi gibi işlerin olmadığı e, hep her dönem eskiyi biraz farklı hatırlıyor. Gençliğimizde biz farklı hatırlıyoruz. İşte biz böyle yapmazdık büyüklerimize şu bu diye. Bence onu gidip büyüklere de sormak lazım. Yani buradaki e, şikayet eden e, beyefendinin... Ee, babasına da sormak ya sen bu nasıldı bunun 15-16 yaşı dediğinde büyük bir ihtimalle benzer şeyler e, asla söyleniyor. Tabi günümüzün şartlarının bir etkisi var ama o yaşın o çağın yani delikanlı lafını herhalde e, son 50 yılda ortaya çıkmış bir laf değil. Adı deli, kanlı. Evet. Gençlikle ilgili Türklerin e, Türkçe'de söylediğimiz şey. Evet. Ne kadar güzel bir isim aslında. Direkt kızlara da söylenir biliyorsunuz Anadolu'da. Hani Kız için de erkek için de delikanlı lafı kullanılıyor. Evet, evet. Şimdi yani öyle bir e, toplum ki kendi dilini kullanarak en güzel böyle betimleyici, tasvir edici, e, tanımlayıcı bir e, ifadeyi kullanıyor. Fakat ilişkilerinde bunun bilinci içerisinde ilişki kurma konusuna gelince ya şimdi bu delikanlı olan birisi. Ee, şunları şunları yapabilir hadisesinden ziyade böyle beklentilerin birinci plana çıktığı falan bir durum var ve bir güvenmeme durumu gibi bir e, durum hissediyorum ben. Yani burada sanki kültürün dilin bilgeliğiyle o kültürün içinde yaşayan ana babaların sergilediği bilgilik, bilgelik birbirinden ayrılmış gibi böyle bir çatlama varmış. Değil mi? Gibi bir Doğru. Bir ayrışma olmuş sanki ama o çatlama hangi noktada olmuş? Yani ne o ayrışmaya sebep oldu bazen anlamak çok zor. Ama o dili üretmiş olan gelenek, görgü, kültür binlerce yıl içerisinde büyük bir ihtimalle bizim bir yerlerimizde var. Belki onu canlandırma şansımızın da olduğunu, belki günün koşullarına daha farklı bir uyumla, daha farklı başa çıkma yöntemlerini kullanırsak belki içimizde var olan zaten o potansiyeli uyandırabiliriz. Bu <gülüyor> sokak röportajlarında yani kişiler söylerken öfkeli değillerdi. Yani bir yerden tanımlıyordu, bir yandan da yüzlerinde bir gülümseme vardı. Sanki böyle bir hele yaşlıların, yetişkinlerin ve suçluk duygusu gibi bir şey vardı. Tahmin ediyorum o bilge kısım içte e, var ve sezgi olarak biz onun farkındayız. O gülümsemeyi belki o getiren de nesilden nesile alttan alta aktardığımız bu bilge kısımda olabilir. E, yani... Ya uzman şey... uzman konuşuyorlardı bayağı değil mi? İnsanların nasıl söyledikleri ekleyecek bir şey bulamıyorum ben mesela. Evet. Hani uzman sayıldığımız konuda halkın da aslında görüşleri dile getirdikleri fikirler ve uygulayamadıklarını da ifade ediyorlar. Evet. Ee, saptamalar doğru uygulamaya nasıl geçiririz meselesine e, takılıyoruz evet. genellikle. Evet. Şimdi e, bir... Mevcut durum var ki hakikaten böyle bir gerginlik, bir sinirlilik, bir öfke hissetme durumu. Yani gençler sizin çevrenizde siz bu işin içindesiniz. Yani gençsiniz ve gençlerle berabersiniz. Şöyle bir baktığınız zaman şimdiki bugün konuştuğumuz konunun gözüyle, o gözlükle baktığınız zaman böyle bir, bir gerginlik, bir... Ee, huzursuzluk bir öfke ee, anlaşılmama durumu gibi. Öyle bir gözleminiz oluyor mu çevrenizdeki arkadaşlarınızla? Gökhan anladığım kadarıyla sen yurt dışından geldin. Ee, çift vatandaşsın. Evet. Şimdi bu dediğim yönden yani sen iki toplumu da gözlemleme durumundasın aslında. Ee, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Takip ediyorsun. Yani bu e, burada geldiğin zaman gözlediğin yani bizim Türk gençlerini daha böyle öfkeli, daha gergin, daha sinirli görme durumun var mı? Öyle bir şeyin farkında mısın? Ya e, Türk gençliğinin gergin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle ayrı. Bir e, üzerinde bir gerginlik. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. E, aile baskısı üzerinde oradan bakarsak konuya e, daha bir baskılı olduğunu görüyorum. Ben kendi akrabalarımda da mesela okul konusunda çok daha baskılılar ve e, gözlediğim şey ailenin istediği yönde gitmek ailenin istediği yönde çocuğu gönder, götürmeleri gerekiyor. Gökhancığım gerektiğini... rica edeceğim. Kendini tanıtırmasın ve hangi ülkeye din Nasıl geldiniz Ben e, Hollanda doğma büyüme Hollandalıyım. E, i̇şte e, babamlar göçmüş oraya zamanında işçi olarak. E, buraya Erasmus öğrencisi olarak geldim. Erasmus değişim Programı olarak. Evet. E, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum işletme İngilizce'de. Böyle yani arkadaşlarımda gördüğüm şeyleri evet. anlatmaya çalışıyorum. Evet. Peki e, bu Ailenin daha çok yönlendirmeye çalışması Türk ailelerde daha baskın diyorsun evet, evet kesinlikle sence bu bir sonuç doğurmuyor mu yani ailenin daha böyle yönlendirmeye çalışması e, genci ya, bence yani gencin ne olma durumundaki sonucu mu soruyorsunuz? musun gencin buna tepkisi he yani Normal mantıklı düşünürsek zaten tepkisi e, negatif olur bu şekilde ve e, şöyle düşünüyorum bu potansiyeli varsa bir konuda bu gencin onun da yok edilmesi anlamına geliyor aynı zamanda. Mesela bir konuda specialize olmuşsa ya da bir engin bilgisi ve ilgisi varsa o yönde e, devam etmesi benim için çok daha mantıklı olur sanat salaktan da olsun ve başka atçısından olsun bir gencimizi daha kaybettik. Değil <gülüyor> mi? Şimdi, <gülüyor> Şimdi e, anne baba çocuk için neyin doğru, neyin iyi olacağını ve nasıl yapılması geleceğe konusunda böyle bir beklenti bir fikir içerisinde. Ve bunu çocuğa empoze etmekte herhangi bir fütrü yok. Ve bunu bir sevginin ifadesi olarak görüyor. Baya bir planları var yani. Evet. E, ben işte bir programda söylemiştim. iki haftalık bebek. Silifke'ye gittim. Şoför Kemal. Eee çok gurur duyuyor tabi olan çocuğu babası ve Doğan abi dedi bunu makine mühendisi yapacağım dedi. Şimdi bebek orada iki haftalık bebeklik durumu içerisinde. Şimdi bir yandan bebeğe bakıyorum bir yandan da kaderine bakıyorum şimdi. <gülüyor> ve o zaman sordum dedim Kemal niye niye makine mühendisi hikayesi var abi dedi. <gülüyor> Nedir dedi ...benim sevdiğimi makine mühendisine verdiler dedi. Şimdi... <gülüyor> ya ...şimdi ve bunu söylerken... ...o kadar doğal bir şekilde söylüyor. Ve bunu söylerken... ...benim takdir etmemi bekleyerek söylüyor. Yani bak çocuğumu ne kadar düşünüyorum... ...ne kadar seviyorum şeklinde. Bir tavır içerisinde söylüyor. <gülüyor> ee, ve bu tavır... ...Türk ailesinde çok doğal geliyor. Yani... E... Böyle bir e, tavır içerisinde ilişki kurmayı vazifesi gibi görüyor. Annalığın babalığın bir parçası gibi görüyor. Ve tabi bunun da yarattığı e, rahatsızlıklar oluyor gençlerde o gencin evrensel doğasından dolayı düşünüyorum. Bir sokak röportajımız var. E, bu sokak röportajımız tahmin ediyorum şimdi e, konuştuğumuz konunun biraz daha özüne e, girmeye başlayacak. Onun için bu sokak röportajını bir gözden geçirelim. tam üzerinde bir sohbet oluşturalım. Tamam. Sizce anne ve babalar çocukların konuşmalarına hakkını vererek dinliyorlar mı? Ee, bir kısmı öyle olabilir. Yani hepsi değil de çoğunlukları ile de, yüzdeye vurursak çok az yüzde kırk gibi falan var. Peki bu nasıl bir sonuç doğuruyor? Peki iyi bir sonuç doğurmuyor bu da. Ee, ailelerde Çocuklarıyla ilişki kuramayan ailelerde çocuklar daha bir hırçın oluyor, daha bir e, dinlenenmezlik oluyor, daha bir kendi başlarına hareket etmeye çalışıyorlar. Onun sonucunda da kötü sonuçlar çıkıyor ortaya. Maalesef dinlemiyor. Peki bu nasıl bir sonuç doğuruyor? İşte dediğim gibi bir çatışma. Çocuklar bekliyor, bir şeyler bekliyor. Anne babalar da onlardan bir şeyler bekliyor. Dinleyen de var, dinlemeyen de ama çoğunluk geçiştiriyor yani. Dinleyen pek az. Peki bu nasıl bir sonuç doğuruyor? İyi bir sonuç olmuyor çocuklar açısından. Sonuç annelere de yansıyor bu sefer, aileye de yansıyor tabii ki. Bence herkes dinlemiyordur ya bunu. Peki, peki sizce bu nasıl bir sonuç veriyor? E, bu nasıl bir sonuç veriyor? Çocuk... ...psikolojisi bozuluyor yani... ...aileyle ilişkisi kesiliyor... ...kötü oluyor yani... ...arkadaşlık ortamı falan... ...iyi olmuyor bence... ...yok dinlemiyorlar... ...en basit ben dinleme, ...dinlemiyorum... ...dinlemezler... ...peki bu nasıl bir sonuç doğuruyor? Bir toplumda patlayacak bir sonuç... ...öfke, sinir... ...değerli izleyenler... ...biraz önce sözünü etmiş oldum... ...şoför Kemal'in... ...o... İki haftalık bebeği dinleyip dinlememesi söz konusu var aslında. böyle. Yangıncım bir seminerdeydim bir keresinde. Kozan'ın bir köyünde büyümüş ve tekstil mühendisi olmuş bir arkadaş vardı benim seminerde. Dinleme konusunu iz izleniyorum. Bana e, başından geçen şu öyküyü anlattı. Hocam dedi ben köyde oturuyorum araba verdiler. Tarsus'ta bir e, fabrika var. Oraya gidip geliyorum. Ama sabahleyin köyün kahvesine gelip bir çayımı içiyorum. Gazete okuyordum. Bizim emme oğlu geldi. Bir şey anlatıyor. Bir yandan gazete okuyorum ama bir yandan da dinliyorum. Bir süre sonra dedi <gülüyor> bizim amcaoğlu şöyle bir dürttü beni. Demiş ki emme oğlu demiş. Laf göze anlatılır. Dinlemeyeceksen lafımı zebil etmeyeyim demiş. Aa, ne güzel. Şimdi ben iletişim seminerinde ısrar üzerinde durduğum Dinleme davranışınızla karşınızdakini var veya yok edersiniz diyor. Yani bu dinleme konusunun önemini vurgulamak istiyorum. En önemli iletişim davranışı dinleme davranışıdır diyorum. Şimdi ana babaların çocuklarıyla ilgili bu dinleme davranışında bir pintilik söz konusu. Dinleme konusunda bir pintilik söz konusu. Bilmiyorum sana birçok insan geliyor konuşuyor... ...senin gözlemlerinle... ...ergenlerle konuşuyorsun... Evet. ...bu gözlemlerinle bu uyuşuyor mu? Çok uyuşuyor. Ama şöyle düşünüyorum... Yani, ...biraz önceki sizin şoför Kemal... ...güzel bir örnek. Şoför Kemal... ...makine mühendisi bir kız... ...birine sevdiği kızı kaptırmış bir adam... ...yani hayalini gerçekleştirememiş bir insan... E, ...ve... ...ve aynı zamanda hayalini... ...belki bir sonraki kuşakta kendi çocuğuyla... ...gerçekleştirebilme ümidini... E, ...koruyor. Anne babalar... ...dinleyemiyorlar çünkü...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 Evet, yani burada bir, ee, onun bir yolculuğu var. Bu yolculuğu o yaşayacak. Ben ziyade... <gülüyor> Devam eden bir yolculuk, soylar boyu böyle. <gülüyor> soylar evet. Bu çok önemli bir şey hakikaten. Öyle hissediyor birçok insan. Evet, ve böylelikle benim yolculuğum da onun yolculuğu birbirine karışmış vaziyette. E, sınırlar birbirine karışmış vaziyette. Ve tabii onun sınırlarının farkına varmayınca da onu dinlememle var etmek aklımın ucuna bile gelmiyor aslında. Benim yolculuğum onun yolculuğu değil. Bir yolculuk var yapacaksın işte bu böyle gibi bir tavır içerisinde oluyor. Şimdi, Şimdi eğer benim dediğim doğruysa yani dinleme süreci içerisinde kişi var oluyorsa ve biz ailede çocuğu dinleme konusunda pinti davranıyorsak o zaman ailede çocuğun var olması pek mümkün olmuyor. Şimdi geliyorum okullara. Okulda öğrencinin dinlenildiği hakikaten buna önem verildiği bir mekan var mı? Yani okul yapılırken, programı yapılırken, binası yapılırken bu da Öğrencinin konuştuğu ve öğrencinin hayatını etkileyecek önemli kişilerin onu dinlediği bir ortamdır durumu yaratılıyor maddesi. Ve en çok üzerinde durduğum toplumda gençlerimizi dinlediğimiz mekanlar yaratıyor muyuz? Böylelikle onlar doğal olarak kendi enerjiler içerisinde var olmak. Çünkü eğer bunu yapmıyorsak, Var olduğunu hissedemeyen kişi tepkisel bir tavır içerisinde bir olay çıktığında toplum diyor ki aa benim polisim var, bak sen varsın, benim hapishanem var, sen varsın. Ve birdenbire üniversitelerin farkına varıyoruz, üniversite yaşayan çocukların farkına varıyoruz. Neden? Çünkü birbirlerine taşla, topayla, tabanca tabancayla girdiler. O zaman enteresan bir durum oluyor. Yani bu çocuklar normal hayatları içerisinde devam ederken ben dinleme ortamı, Yarattım mı? Bunu önemli bir konu olarak görüyorum. Ve birbirlerini dinleme konusunda da örnek teşkil edememiş oluyoruz. Yani aynı zamanda gençlerin birbiriyle çatışmacı bir ilişki içinde olmalarını yadırgıyoruz ama... E, ...genç e, ne öğreniyorsa, yani oraya da gökten zembille inmiyor. Biz, bizden öğrendiklerini uygulamaya gidiyor. Dinlememe kültürü, başkaları tarafından dinlenmemiş genç tabii ki diğer kişiyi de kafasında belli bir görüşe kategorize ediyor zaten. De vatan düşmanı, din düşmanı, millet düşmanı şu bu filan. Ve ondan sonra da dinleyecek bir şey yok zaten. Artık bitmiş vaziyette. Söz bitiyor ve ondan sonra başlayan da ve bu evet. böyle bir senaryo. Evet. Ve dediğin o kadar doğru ki ben yeni bir ortama girdiğimde beni tanıştırdıklarında konuşurken bakıyorum kişi beni ee bir kategoriye, bir şablona, bir aşirete koymak üzere dinliyor. Yani 3-4-5 tane kategorisi var ve çok dikkatle bu hangisinin ipucunu veriyor diye dinliyor. Bir birey olarak benim kendime özgü bir şey ifade edeceğim alternatifi kafasında yok. Tabii kılık kıyafet, boy boypost, cinsiyet, meslek bunlar evet. hep böyle kategorizasyon kolay karar vermek için. Hani göz kararı her şeyi göz karar yaptığımız için burada da hani neye benziyor Tamam tam bu böyle memleket neresi gibi yani. Evet. Yani bu <gülüyor> ilk tanıştığımızda hemen kimlerdensin <gülüyor> sorusunu sorarız ya. Doğru. Ee, böyle bir şey. Ve bu bireyselliğin yokluğu durumunda şöyle bir esprili durum geldi. senin çizimlerinden dolayı bunu böyle çizim olarak düşündüm. Böyle ülkeye Türkiye'nin sınırına. ...yazılmış bir lafa... ...işte birisi geliyor bakıyor... E, ...lafada diyor ki... ...birey olmak tehlikeli ve yasaktır. Çok güzel... <gülüyor> ...bunu bir dahaki kitabınıza öyle bir şey koymalı. Koymalı. <gülüyor> evet. Şimdi... ...değerli izleyenler... ...kısa bir aramız var... ...sohbetimize devam edeceğiz. Dinleme konusunda... ...konuşuyoruz. Şimdi... Ben şöyle bir durum görüyorum. Kişi genleri itibariyle öyle bir yolculuk içerisinde ki artık bebeklikten kurtulup yavaş yavaş biyolojik yapısı, psikolojik yapısı sen bir birey olacaksın yönünde itiyor. Ondan dolayı ben bir birey olacağım bilincini geliştirmeye çalışıyor. Fakat öyle bir aile yapısı var ki senin bir birey olup olmama konu, farkında bile değilim, umurumda bile değil mesajını almaya başlıyor. O zaman böyle bir kişinin doğal olarak gerginleşmesi, birey olacağım ya, Ben de fikrim bu, bunu giymek istiyorum şeklinde bir tavır. Bu şavlına uymak istemiyorum tavrının olması ve böyle öfkelenmesi, sinirlenmesi. Sanki burada bir ...olumsuz sarmal varmış gibi görüyorum. Ee, Öfkelenince sinirlenince öbürü de daha bir tavır alıyor. Bireyselini iyice yok etmeye çalışıyor. O daha bir... Böyle bir sarmaldan bahsedebilir miyiz? Bence e, kesinlikle. Çünkü birey ol... yani Öfkelendikçe aslında birey olabilme şansımızı yitiriyoruz. Çünkü e, öfkelendiğimiz ölçüde e, kopuklaşıyoruz başkalarıyla. Çünkü birey ancak toplum içinde işte manası var.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 Ve benden yardım istemeler sırasında iki tane temel yaklaşımın farkına varıyorum. Bir tanesi anneliğinin babalığının bilincinde olarak iyi anne baba olmak isteyenin çocuğuyla ilişkisinde tavrı benim denetlemem lazım. Yönlendirmem lazım. Ne kadar köfte yiyecek, ne giyecek, ne zaman gülecek, ne zaman kalkacak, nasıl hareket edecek, mesleğe ne olacak... Bütün bunları benim planlamam lazım. Bir arkadaşım buna ana baba çocuğunu projesi kabul ediyor şeklinde söylemiştim. Şimdi ben bunun karşısına çıkıp böyle yapmayın dediğim zaman enteresan bir algılama var. Algılamada şu, ha demek ki çocuğu başıboş bırakacağız. Başka bir alternatif algılayamıyor kişi. enteresan bir şey. Demek ki çocuğu başı boş bırakacağız ve sonra diyor ki hocam dediğinizi yaptık, adam zıvanadan çıktı. Siz diyorsunuz ki çocuğu bırakın istediğini yapsın, adam zıvanadan çıktı. Kulağa da hoş gelen bir şey, bırak istediğini yapsın değil mi özgürce? Evet. Bir de kolay. Senden bir şey istemiyor artık. Kolay. Ve o zaman da yani diyor ki senin dediğin işlemiyor hocam. Biz yine eski sisteme gidiyoruz. Ve enteresan bir şey dikkatimi çekti Yankıcı. Çocukla sohbet içinde olun dediğim zaman haçince söylemişim. Yani ne, neden bahsediyorsun şeklinde bir tavır. Ne konuşacağız? Var. Evet. Var ya sordukları sorulardan birisi mesela sizin kitabı okuyor mesela birisi ve bana danışmaya gelmiş. İşte Doğan Bey'in kitabın da şunu okuduk çocuklarınızla konuşun onları dinleyin. Da ne konuşacağız? Yani konuşacak bir mevzu yok. Ne yapıyorsunuz? Oturup beraber televizyon seyrediyorlar mesela hani sonuçta. Hani baş başa zaman geçirdikleri zaman evet. Veya işte paylaştıkları bir futbol maçına falan gidiyorlar. O en iyi ihtimal. Evet. Bu, bu konu yani çocukla ne konuşacağız? Bence önemli bir gözlem. Ben geçenlerde Adana'daydım. Beni Adana'dan Mersin'e götürüp Mersin'den Adana'ya götüren şoför arkadaş dedi ki ya hocam dedi, babamla bir odada dedi bir saat oturuyoruz, iki kelime konuşamıyoruz dedi. Ya hocam dedi, ben dedi çocuğumla böyle de olmak istemiyorum dedi. Şimdi babamla ne konuşacağımı da bilemiyorum. Ben konuşmaya çalışınca dedi o da aklına göre konuşma deyip odadan çıkıp gidiyor dedi. Ben çocuğumla böyle olmak istemiyorum. Ne yapayım dedi. Yani sorunun farkında böyle varoluşçu bir felsefe içerisinde. Hayatının palavra olmasını istemiyor. Anlamlı bir hayat olmasını istiyor ama ne yapacağını bilemiyor. Bu sohbete başlatmak hadisesi. Tabi ilk onun bir birey olduğunu farkına varmak ve onun insan olarak birey olduğundan dolayı böyle bir güven duymakla adım atmak hadisesi var. Güven duymak, adım atmak hadisesi. Şimdi bu güven konusu bana çok önemli geliyor. Yani güven duyduğum zaman nasıl bir ilişki içinde olurum? Güven duymadığım zaman nasıl bir ilişki içinde olurum? Ondan dolayı ben e, bunu sormak istedim. E, befere olarak sokakta vatandaşlarımıza sormak istedim. Bununla ilgili konuşmak isterim. Bir veterinize bakalım. E, ne dediler? Sonra üzerinde konuşalım. Bir insanın herhangi bir konuda başarılı olması için ona güvenmek mi daha önemli yoksa baskı altına alıp takip etmek mi? Tabii ki güvenmek önemli. Çünkü ergenlik çağında gençler, işte adı üstünde ergenlik çağı belli bir yaşa geliyorlar. Belli kuralları oluyor kendilerine ait. Ee, belli kriterleri oluyor. Bunlar etrafında dönerek onlara güvenmek gerekiyor. Güvenmek daha önemlidir. Yani baskı altına alındığı zaman, yasaklar her zaman biliyorsunuz tatlıdır. Daha zararlı olacaktır baskı olduğu zaman. İkisi de ölçül olmalı. Neden? Ort şey ortamı ortayı bulmak için. Tabii ki güvenmek daha önemli. Neden? Biz üstünden çekmeyeceğiz ama yine de bir şekilde onu rahat bırakmak lazım. Baskı sonuçta yine elinde sonunda yapacağını yapar çocuklar. Öyle düşünüyorum. Baskı altında değil de. Tam da güvenmeyeceksin, takip edeceksin. Biraz güveneceksin, biraz e, kulağını çekeceksin ama tatlı sert olacak o. Neden? E çünkü kendi başlarına bırakırsak... ...unmadığımız yerlere gidiyorlar. Evet. Yani... ...güvenmek isteyen bile... ...güvenmeyi bir taktik olarak kullanıyor. Güvenmeyeceksin ama güvenirmiş gibi yapacaksın. Evet sizinmiş gibi yapmaların listesinde <gülüyor> iki <gülüyor> şeylerden biri. Evet. Ee, ben merak ediyorum şimdi bizim gençlerimizin hayatında bu acaba kendisini nasıl gösteriyor? Evet. Değil mi? Herhalde siz de merak ediyorsunuz. Evet kesinlikle duymak isterim. Evet. Şimdi Gökhancığım sen öyle bir gözlem yaptın ki yani orada Hollanda'da bireyin kendi mesleğini seçmesinde... Yani orada bir kişiye güven var. Kesinlikle. Ya zaten sistemden dolayı gelen güven de var. Yani Eğitim sisteminden dolayı e, her yönü seçmekte e, rahatsın. Hiçbir problem yok. Ayrıca işte bireye e, değer verilerek, e, fikirlerine vesaire değer verilerek bu, bunun sonucu görülmüş zaten. Çünkü e, toplum şu an çok yüksek eğitimli ve işte Herkesin kendine göre bir fikri var, bir kalitesi var. Bu ortadadır ya. Yani. Evet. Sonucu direkt göründüğünde de zaten evet. mantıklı bir şekilde. Öyle. Ondan dolayı sistemin bir oturmuşluğu var. Yani bireyin birey olmasının toplumun hayrına olduğuyla ilgili bir kanıtlanmış evet. durum var. Merak ediyorum senin ailende, seninle ilişkide bu nasıl yansıyor? Şimdi baskı ve güven dersek e, benim ailem bana güvenir sağ olsunlar. <gülüyor> baskı da olur ama ee, onun güzel bir dengesi olmuştur ki bence en uygun odur. Yani baskıyı baskı olarak değil de otoriteyi sağlamak olarak dersek ve e, sınırları görünmez sınırlar olarak dersek ve onun içinde güvenilir bir ortam sağlıyor yani ailem bana ve ben ilk başlarda tabii sıkıntı çekiyordum. Ee, karşı çıkıyorum ama sonradan düşündükçe yani farkına varıyorsun ki doğru bir yöntemdir bu. Evet, çok güzel. Evet. Aslında e, Türk ailelerinde güvenden daha önce aile deneyimi, yani yaş olarak deneyim daha çok ön planda. E, biz çok yaşadık, senin yollarından geçtik, sen daha yolun başındasın bizim biraz sözümüzü dinle gibi yaklaşımlar oluyor ama e, bence de demin de çok güzel bir noktaya değindiler. Denge çok önemli. Evet onların deneyimine de ihtiyacımız var. Aynı zamanda kendi yaşantımıza, kendi gözlemlerimize de ihtiyacımız var. Türk ailelerinde biraz bu dengeyi kurmak zor oluyor. Güvenden önce baskı da değil. Deneyimlerimize güvenin gibi evet. bir şey. Evet. <gülüyor> anne ve babayla çocukları arasında bir iletişim kopukluğu var. Yani az önce de sizin bahsettiğiniz arkadaş gibi olmanın bazen ya dozu kaçırılıyor ya da hiç yapılmıyor. Yani ikisinde olmaması gerekiyor. Özellikle yani bir babanın bir oğluyla mesela az önce anlattığınız gibi konuşacak iki lafın olmaması o çocuk için çok büyük bir kayıp. Çünkü yani bir insan yani ben kendi açımdan düşündüğüm zaman ilk danıştığım kişi babamdır mesela. Bir konuda bir şeye karar vereceksem, karar alacaksam eğer onun o konudaki bilgisine inanıyorsam. Aynı şekilde o da bir şey bir işe kalkışacağı zaman benim o konudaki bilgime inanıyorsa gelir bana danışır ilk olarak. Yani bu ailenin çocuğuna karşı işte kafana göre konuşma, işte sen ne anlarsın gibi yaklaşımları Çocuğu da kendi içine kapanmaya ve ileride e, yaşantısında e, bazı eksiklikleri yaşamasına neden oluyor. E, bunu tabii çok iyi ayarlamak lazım yani Onun, e, o konuda böyle düşünüyorum. Ve önemli değil mi? Evet çok önemli yani arkadaş gibi olma, e, olmak ve otoriteyi de aynı, aynı zamanda aynı anda sağlamak çok önemli bir şey zor da bir şey tabii ki. Hı hı. Yani bunu başardığınız zaman zaten e, o çocuk çok iyi bir şekilde yetişebiliyor. Evet. Senin bahsettiğin otorite tabi farklı bir otorite. Bilmekten gelen, tabii, tabii, evet. sevmekten gelen evet, bir sevgiyle otorite. Sevgiyle ve e, inançla, güveni belli ederek e, ortaya konan bir otorite. Zaten bunu karşı tarafa verdiğiniz zaman e, onun karşılığını alabiliyorsunuz o şekilde. Yankı'cığım evet. e, birçok insan geliyor seninle konuşuyor. Ailelerin bir nevi röntgenini çekiyorsun bir konuşmalar sırasında falan. Bu konuştuğumuz konularla ilgili olarak sorunların oluştuğunu ve sana yansıdığını görüyor musun? Çok var tabii. Güvenme, yani birçok bir, bir aileden çocuğuyla ilgili bir dilek tutmasını isteseniz, herkes der ki özgüvenli olsun. Şimdi özgüven böyle çarşıda, pazarda satılan bir şey değil aslında. Ee, özgüven tamamen size güvenilmesi güvenilmesinin bir sonucu olarak gelişen bir şey. Yani bana ebeveynim, anam, babam güvenirse ben kendime güven duygumu geliştirebilirim. Aksi takdirde kof bir öz. Ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim derim ama güvenilmediğini hissettiğim takdirde o kof olur. Benim aslında dikkatimi çeken şeylerden birisi, iki perspektif var sanki. Birisi aman hani biz doğruyu biliyoruz. Belki en doğrusu değil bu. Ama bu bizi bugünlere getirdi. Bundan daha kötüye gitmeyelim. Bir hani kaybetmeme şeyi. Bir de benim çocuğum ya da benden sonraki kuşak daha başka neler yapabilir, daha iyiye gidebilir mi? Bir de o da kazanma e, sanırım bizde ağır basan kaybetmeme kültürü. Kazanma kültüründen ziyade kaybetmeme üzerine. Bunun tabi sosyolojik e, sosyal psikolojik bir çok açıklaması olabilir ama hani bunu tanrıdan dilekleri insanların Allah e, ne bileyim bugünümüzü aratmasın var bir. Hani daha kötüye de gidebiliriz. Evet. Bir de Hani Allah daha güzel günler göstersin evet. e, var. Şimdi bu iki ekol var. Birisi daha kötümser bir bakış açısında olan, biri de daha iyimser. E, ne yazık ki Türkiye'deki toplumsal karmaşıklık, düzensizlik, e, geleceğin belirsizliği de e, bu kötümser bakış açısını besliyor ve ailelerin gençlerin hayatı üzerindeki kontrolculuğunu, işlerin kötüye gitme eğilimini kontrol etme gayretinde de körüklüyor diye evet. hissediyorum. Yankıcığım benimle bir gözlemim vardı. Bunu sık sık paylaşıyorum ve paylaşmak da istemiyorum. Koltuğa çıkmaya çalışan bir çocuğum koltuğun altından tuttum. Hoppa diye koltuğa çıkardı. Babası çok rahatsız oldu. Niye yaptın dedi. Çıkmaya çalışıyordu dedi. Ben de biliyorum çıkmaya çalışıyordu. Sen niye yaptın dedi. Görüyorsun dedi kedi gibi yapışmıştı. O dedi çıkacağını hissediyordu ve eminim çıkacaktı dedi. Çıkacağını hissediyordu ve çıkacaktı dedi. Uğraşacak dedi. Belki bir saat, belki iki saat. Sonunda çıkacaktı. Çıkın dedi. Dönüp bana bakacaktı. Ki doğru. Çocuk dönüp ona bakacaktı. Ben de ona çıktın diyecektim. İnecekti. Sonra yeniden çıkmaya çalışacaktı. Belki iki saate çıktığını, beş dakikada çıkacak hale gelecekti. Bu onun zaferi olacaktı bugün dedi. Zaferini çaldın dedi. Bunu de çok düşündün. Bu müthiş bir öykü geliyor bana. Çok basit. Yani şimdi bakıyorum ve ben Dört yıl psikoloji okumuştum, iki yılda psikoloji aslanlığı yapmıştım Türkiye'de bu başıma geldiği zaman. <gülüyor> yani bu, bu bambaşka bir bakış tarzı, o Ahsettin o felsefeden geliyor. Ben sonuç vurguluydu. Süreç umurumda değildi. Yani o çocuğun kendini kaptırmış olması, kendini vermiş olması, çabalıyor olması görmedim, göremedim. Çıkmak istiyordu, çıkarttım. Bir de şey de var. Çıkamasaydı da pardon sözünü size aldım evet. ama e, çıkamasaydı da yardım talebinde aktif olarak bulunmuş olmak da çok şey fark etti. Evet. Yani e, birdenbire dışarıdan gelen bir kurtarıcının bizi kurtarıp düzeltmesi gibi değil de hani yardım etme, yardım talebinde bulunma alışkanlığını da geliştiren bir şey olurdu. Çıkamadım. Hani benim sen çıkart demek de bir başka bir e, öğreti orada. O da ne kadar önemli bir şey. Yani birisinin e, talebi olmadan, paldır küldür ben karar verip ona yardım etmeyeyim önce. Hakikaten talebi diyor mu, istiyor mu bu yardım aciz Ama hani bu sonuç vurgulu var ya böyle benim için önemli olan, e, elde edilen şeylerdir. Ve düşünmeye başladım bunun üzerinde. Ya arkadaşlar size de yani sormak istiyorum. Etrafınızda baktığınız zaman yani hayatı iki şekilde yaşayabiliriz gibi geliyor. Bir tanesi yaşam, mal, mülk edinmek için, mevki, makam edinmek için. Şöhret edilmek için yaşanır. Ne kadar çok mal mülkün varsa, varlığın varsa, senin yaşamın o kadar başarılıdır, anlamlıdır. şeklinde şekilde bakarsınız. Bir ikinci yolculuk tarzı var, o da şu. Yaşam, gönlünün dilediğini yapmak için çaba gösterme fırsatıdır. Sonuçta ne elde ettiğin önemli ama daha da önemlisi... Bu senin yaşamın mı? Sen hakikaten... ...kaptırdın elinden geleni... ...gönlünce şevkle uğraştın mı? Şimdi... ...ana baba çocuğuna... ...yardım konusunda her iki yönde de... ...yardım potansiyeli var. Ve bu... ...süreç odaklı. Yaşamın coşkusunu... ...yaşayarak... ...ve bu coşku içerisinde... E, ...onun... Bir yerlere doğru yolculuğun kendisinin anlamlı olmasına yardım etme hadisesi pek üzerinde konuşulan bir şey değilmiş gibi mi giriyor? Senin gözlemlerinle uyuyor mu acaba bu? Yani orada şey var bu hani televizyondaki kutu açma yarışmaları falan var. Hani açıyorsunuz içinden para çıkıyor bir yarışmalarda. Evet. Hani orada adamlar diyorlar işte Mehmet Ali Bey lütfen bir yardım eder misiniz? ya Acun Bey şunu yapar mısınız diye bu daha çok yardımdan ziyade kurtarılma talebi şeklinde bizdeki yardım. Beklentisi. Ee, kurtarılmayı daha çok talep ediyoruz. Ama örneğin birisine yol sormak bile birçok kişinin gücüne gider. Ee, burnun dikine gider ama ha, buraya nasıl gidiliyor vesaire şeyini yapmaz. Sanki o bir e, onurundan ya da güveninden vazgeçmeymiş gibi de algılama alışkanlığı oluyor. Evet. E, çünkü yardım eden de size yardım etti. Büyük bir şey bahşediyormuş gibi yardım ettiği için. Çocukluktaki o dayanışma, alışkanlığı içerisinde kendinizi yardım edin zaman çok ezik hissettirici bir şekilde yardım ediliyor. Bu evet. da bizde evet. aman aman kimsede bir şey sormayalım, kimseden bir şey istemeyelim. Ya da e, tamamen acizliğimizi kabul edip acındırma e, şeklinde de yani edebiliyor evet. bazen. Yankı'cığım e, şimdi <gülüyor> akşam gazetesinde yazıyorsun. Evet. Ve bir internet sitem var. Konuları seçerken... E, Nasıl? Yani ne gibi kriterler kılıyorsun? Nasıl geliyor? Onlar bazıları tık tık kapıya vuruyor galiba o konular. Her Anladın an mı? her dakika. Yani şu programda bile şöyle ben bir defterle geziyorum. Devamlı bunlar böyle notlar şeklinde tık tık tık düşüyor. Ondan sonra tabii onlardan bir şey toparlamak, bir sürü okuma, yani sırf deneyimle bir şey söylemek bir kolay değil, evet. e, gerektiriyor. Ama hayat, özellikle ülkemizdeki hayat malzeme sunmak konusunda çok cömert. Cömert değil mi? Şimdi e... önümüzde de sizin gibi ustalar var, birçok e, kitaplarıyla konuşmalarıyla, hani bu konuda bize e, daha e, daha az deneyimli olanlara yol açtınız. E, bu Hayır. deneyimleri yazıya e, dökme konusunda o izi takip ediyorum. Ben. Teşekkür ederim. Ben seni Türkiye'nin kendine özgü bir zenginliği olarak görüyorum ve iyi ki bu ülkedesin ve iyi ki bu ülkede yazmaya devam ediyorsun. E, bu kitabın başlığını Kalbinle düşün, aklınla hisset. Korken bunun öyküsünü kısaca bir söyler misin? E, bu kitap isimleri konusunda bir kolektif çaba aslında. E, Kapital yayınları bastı bunu. Oradaki evet. editör e, ekibi Aşkın Bey ve e, Banu Hanım iki arkadaşımızla birlikte düşünürken. Evet. Genellikle ben akıl ve duygunun birbiriyle çelişmekten ziyade birbirini tamamlayıcı. Evet. Çünkü genellikle ya akıl insanı ya duygu insanı gibi tasnifler var. Halbuki biz iki sistemi de birbirini bütünleyici kullanabilirsek, daha hayatta yerimizi bulabildiğimize inanıyoruz. Bunu yansıtacak neler var derken kalbimizi bir düşünce organı, beynimizi ve aklımızı da bir hissetme organı olarak kullanabilirsek evet. diye temsilen koyduk. Evet. Ben bir konuşma hazırlıyordum. Konuşmamı isteyen kurum benden duygusal zeka konusunda konuşmamı istiyordu. Ve senin kitabın başlığını görünce dedim işte. Güzel. <gülüyor> Ve Aşık Veysel'in de böyle bir şiiri var. Gönülle sohbet kurar. Gönül ona der ki ben olmazsam senin damarındaki kan işlemez gibi. Türkçe'de çok ee, güzel. Bir gönül var Bu de çok kullandığınız can kelimesi oldu. Evet, Evet. Ee, Yankı'cığım ben kitaptaki çizimleri de çok çok sevdim. Onunla ilgili kısaca da bir şeyler söylemek Teşekkür isterim. Ederim. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Evet. Değerli izleyenler, ben Yankı Bey'in doğuştan bir çizim yeteneği olduğunu bildiğimden dolayı benim son kitabım için kendisinden rica etmiştim. Abi okur musun? Böyle uygun gördüğün yerlere çizer misin şeklinde sağ olsun kabul etti. Ve o çizimler gerçekten benim kitaba paralel ayrı bir kitap oldu kendi içerisinde. Çok güzel ifade. Onun için herkesin huzurunda sana bir kere daha teşekkür etmek evet, istiyorum. Tamam Demek ben onur duydum sizin kitabınıza küçücük bir katkıda bulunmak bile. Çok teşekkür özel ederim. Özel bir ayrıcalıktı. Herkesden önce okuyanlardan <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, gençler. Şimdi bir konuda konuştuk. Efendim gençlerimizle iletişim kurma. Öyle bir iletişim kuralım ki öfke değil güven oluşsun, sevgi oluşsun. Ve hakikaten Serbülent Bey sizin söylediğiniz gibi babanızla ilişkinizde saygı var, sevgi var, güven var ama otoritede kaybolmuş değil. Karşılıklı bir ilişki, anlamlı bir ilişki var. Bunu nasıl oluşturabiliriz? Benim kültürümün bir zenginliği var. Benim kültürümün bir doluluğu var. Benim kültürümün gönül diye bir zenginliği var. Benim kültürümün can diye bir zenginliği var. Benim toplumun bilgeliği bu kavramları oluşturmuş ve kullanmış şiirlerinde, şarkılarında... Şimdi bu zaman içerisinde benim insanımın bu zenginliklerin hakkını vermeye başlaması lazım. Şimdi ben diyordum ki çocukken, çocuğunuzla konuşurken çocuk böyleyse onun hizasına inin. Göz göze gelin. Peki bazen diyorlardı ki bana hocam şimdi onun eğilmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Büyüdü artık uzun... Boylu bir genç kız oldu. Peki şimdi ne yapalım? Değerli izleyenler, şimdi yine onun hizasına inin diyorum. Ve onun can hizasına, onun gönül hizasına inin. Onun psikolojik hizasına inin diyorum. İşte sohbet kurmanın özü budur. Göz göze olabilmek hadisesi. Bu fiziksel göz aynı zamanda canın gözü, gönülün gözü anlamında kullanıyorum. Yankıcım ben şöyle bir örnek veriyorum. Bir çocuk yeni yürümeye başlamış. Elinden tutarsan itiraz ediyor. Ben kendim yürüyeceğim diyor. Ben kendim yürüyeceğim diyor. Birey olmak istiyor. Ve yürürken de çok coşkulu. Tutmakta ısrar edersen hayır diyor bırak elimi ısrar ediyor. Onu korkutman lazım. Yanına. Bak köpek geliyor köpek gelir seni havamı falan şeklinde tutmak lazım. Fakat bu çocuğu serbest bıraktığınız zaman arkadaşlar... Eğer siz gider kaybolursunuz, ortadan kaybolursanız halsiz oluyor, arıyor, bulamazsa ağlıyor. Şimdi bakın, ben diyorum ki çocuk çok açık seçik şekilde bir şey söylüyor. Elimden tutma, ama oradadır, bana bak. İşte değerli izleyenler sohbet budur. Elinden tutma, ama orada dur, var o ve onun gözüyle. ...o koltuğa çıktığı zaman... çıktın diyebilecek birisi ol. Onun gözüyle gör. Ne oldu? Nasıl hissetti? Öyle mi? Peki neden korktu? Hmm. ...demek böyle. Peki... ...korkmayanlar olabilir mi? Korkmayanlar nasıl bakabilir? Sohbet içinde olmak bu demektir. Kendi dünyanı empoze etmiyorsun ama... ...onun dünyasının içerisinde... ...birlikte bir yolculuk yapıyorsun. Elinden tutmuyorsun... ...ama... Çekip gitmiyorsun. Orada varsın. O dönüp baktığı zaman ben babamla konuşabiliyorum demek hadisesi. Çok önemli bir zengin. Bizim yaşamımızın en önemli varlıklarıdır çocuklarımız. Sadece bizim değil bizim toplumumuzun geleceği olarak da en önemli varlıklarımız. Sohbet içinde olabilmemiz için... Bizim paylaştığımız değerlerin olması lazım. Bu değerleri keşfedip ailede temele koyup yolculuğumuzu bu değerler çerçevesinde anlamlı olarak yapabilmemiz lazım. Bu program bir farkına varma yolculuğu. Umarım bu yolculukta bizimle beraber olmaya devam edersiniz. Gönlünüzce bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.